Kıyamet günü sura üfürülme olayı Kıyamet, dünya hayatının ve onunla birlikte bütün kainatın bir anda ölümüdür. Bu olay, dört büyük melekten İsrafil aleyhisselamın sura üfürmesiyle gerçekleşecektir. Sur, bütün kainatı içine alan nurdan yapılmış bir boru veya boynuz biçiminde bir alettir. İsrafil aleyhisselam sura iki defa üfleyecektir. İlk üfleyişte surun sesiyle gökte ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. İkinci üfleyişte ise insanlar, cinler ve hayvanlar hesap vermek üzere tekrar canlanacaklardır. Mahşer yerinde bir araya gelmek üzere toplanacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Zümer suresi 68. ayet Ve sura üflenmiştir. Artık Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar ve yerde olanlar baygın düşmüştür. Sonra ona bir daha üflenmiş ve bir de bakacaksın ki ayakta bakınıp dururlar. Sura ilk üflendiğinde gökte ve yerde bulunan bütün canlılar ölecektir. Ancak Allah'ın istisna ettiği dört büyük melek, Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail kalacaktır. Allah daha sonra ölüm meleğine üç büyük melek olan Cebrail, Mikail ve İsrafil'in ruhlarını kabzetmesini emreder. Ve onların ruhları da alınır. Allahu Teala en son ölüm meleğine de ölmesini emreder. Ve o da ölür. Sonuç olarak sonsuz kudret ve azamet sahibi olan Allah Celle Celaluhu tek kalacaktır. Belli bir süre sonra Allah sura üfürmesi için İsrafil Aleyhisselam'ı tekrar diriltecektir. Ve sura ikinci defa üfürülmesiyle ölen bütün canlılar hesap vermek üzere tekrar diriltilmiş olacaklardır. Başka bir ayette, Müddessir Suresi 10. Ayet Sur'a üflendiğinde işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler için hiç de kolay değildir. Sur'un sesiyle kainatın düzeni bir anda bozulacak ve her şey bitecektir. Bu yaşanan olay Allah'ı inkar eden kafirler için büyük bir korku getirecektir. O gün dünyanın sonu Kafirler içinse azabın başlangıcı olacaktır. Kıyamet Vaktinde Yeryüzünün Sarsılması Kıyamet günü Allah'ın emriyle sura üflenecektir. Bunun sonucunda yeryüzü görülmemiş bir sarsıntıyla her tarafı bir anda sarsılmaya başlayacaktır. İnsanlar için kaçacak tek bir yer kalmayacaktır. Bu olaylar Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli hadislerinde bildirilmiştir. Meydana gelen şiddetli sarsıntıdan yedi kat yer parçalanacak, toz ve kuru taneleri halinde gelecektir. Dünyada yaşayan bir tek canlı kalmayacak ve hepsi ölecektir. Yerin düzeni bu sarsıntılarla bozulacak ve başka bir şekil alacaktır.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 Çünkü Rabbin kendisine vahyetmiştir. Şiddetli sarsıntılardan dolayı yer adeta yerinden oynayacaktır. Bunun sonucunda içinde bulunan bütün ölüleri de dışarıya atacaktır. Ayrıca yeryüzü üstünde yapılan bütün iyilikleri ve kötülükleri bir bir anlatacaktır. Allah'ın emriyle gizli hiçbir şey kalmayacaktır. Başka bir ayette, İnfitar Suresi 4 ila 5. ayetler Kabirlerin içi dışına getirildiği zaman kişi neyi takdim edip neyi tehir ettiğini bilir. Kabirlerin içinde bulunanların hepsi dışarıya atıldığı zaman insan neyi elde edip etmediğini iyi bilecektir. Başka bir ayette ise Naziat Suresi 6 ila 9. ayetler o gün bir sarsıntı sarar ve peşinden bir başkası gelir. O gün kalpler titrer, gözler yere döner. Sura ikinci defa üfürülmesinde yeryüzünün her tarafı aynı anda arka arkaya hiç durmadan sarsılır. Bu sarsıntılar yeryüzünü yerle bir eder. Bu durumdan kurtulma ve korunma ihtimali ise hiç yoktur. Gözler gördüğü bu dehşetten dolayı korkudan yere bakacaktır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. Ey insanlar! Rabbinizden sakının! Doğrusu kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Hac Suresi 1. Ayet Dağların Parçalanması Kıyamet günü meydana gelecek olan sarsıntı ve depremlere karşı dağlar da dayanamayıp parçalanacaktır. Yerlerinden koparılıp toz duman halini alacaklardır. Yeryüzü ise dümdüz olacaktır. Allah Celle Celalühü bu durumları Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Vakıa Suresi 4-5-6. Ayetler Yer sarsıldıkça sarsıldığı, Dağlar ufalandıkça ufalandığı, dağılmış toz haline geldiği zaman. Başka bir ayette, Taha Suresi 105-107. ila 107. Ayetler. ''Ve sana dağlardan sorarlar, de ki Rabbim onları ufalayıp savuracak, yerlerini düz, kuru bir toprak haline getirecek. Orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin.'' Denizlerin Yanması Dünyanın dörtte üçü denizlerle kaplıdır. Kıyamet günü yer içinde bulunan bütün ağırlıklarını dışarıya atacaktır. Yeryüzünde meydana gelen bu şiddetli sarsıntılardan yerde çatlaklar oluşacak ve denizler taşacaktır. Mevcut olan engeller ortadan kalkınca da bütün denizler tek bir deniz haline gelecektir. Allah Celle Celaluhu bu durumu Ayetlerde şöyle bildirmektedir. Tekvir suresi 6. ayet Denizler kaynatıldığı zaman Başka bir ayette İnfitar suresi 3. ayet Denizler kaynaştığı zaman Yerin altında oluşan çatlaklardan lavlar fışkıracak ve bütün denizler yanmaya başlayacaktır. Böylece denizlerde de yaşam son bulacaktır. Kıyamet Vaktinde Gökyüzü, Güneş, Ay ve Yıldızların Durumu Allah Celle Celaluhu kıyametin kopmasını takdir ettiği zaman Hazreti İsrafil Aleyhisselama sura üfürmesini emredecektir. Meydana gelecek olan o korkunç sesin etkisiyle gök düzeni bir anda değişecektir. Gök yüzünde bulunan güneş, ay, yıldızlar ve bütün gezegenlerin düzenleri bozulacaktır. Güneşin ışığı gidecek ve ay ile birleşecektir. Gök cisimleri ise tesbih taneleri gibi kopup yere dökülecektir. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bu önemli durumu insanlara şöyle bildirmektedir. Mursalat suresi 7 ila 9. ayetler. Size vaat edilen mutlaka olacaktır. Yıldızlar söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı vakit. Yıldızların ışığı gidecek, gök parçalanıp dağılacaktır. Kıyametin mutlaka kopacağı, canlıların diriltilip bir yerde toplanacağı, amel sahiplerinin yaptıkları iyi ve kötü bütün işlerin karşılığının eksiksiz bir şekilde verildiği gün gelecektir. Allah Celle Celaluhu bir başka ayetinde şöyle buyurmaktadır. Tur Suresi 9. Ayet O gün gök sarsıldıkça sarsılır. Gök sarsıntılardan hareket edip yarılacaktır. Başka bir ayette Meariç Suresi 8. Ayet O gün gök erimiş maden gibi olur. O gün atmosfer yanar. Gökler yağ gibi erimiş olur. Yine Allah Celle Celalühü başka bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Murselat suresi 8. ayet. Yıldızlar söndürüldüğü zaman. O gün gökyüzünü süsleyen milyarlarca yıldızın ışığı bir anda gidecektir. Kıyamet koptuğu zaman insanların ve hayvanların yaşayacakları dehşet. Kıyamet gününe kadar inanmayan kafirler hiçbir şeye aldırış etmeden eski alışkanlıklarına ve küfürlerine devam edeceklerdir. Bu gibi inançsız insanlar sadece mal, para, şöhret ve makamdan başka hiçbir şey düşünmeyen kafirlerdir. Kıyamet bir anda meydana gelecektir ve o dehşetli anda insanlar tarifi olmayan büyük bir korku yaşayacaklardır. Sarhoş olmadıkları halde sarhoşlar gibi kontrolsüz bir şekilde hareket edeceklerdir. Bu korkunç olayın etkisi karşısında küçük çocukların dahi saçları bembeyaz olacaktır. Vahşi hayvanlar da bu şiddetli korkunun etkisiyle bir arada toplanacaklardır. Bu olaylar Kur'an-ı Kerim'de şu ayetlerle haber verilmektedir. Hac Suresi 2. Ayet Onu göreceğiniz gün her emzikli emzirdiğini unutur, her yüklü yükünü düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün. Oysa sarhoş değillerdir ama Allah'ın azabı pek çetindir. Abese suresi 34, 35, 36 ve 37. ayetler. Kişinin kaçacağı gün, kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından, o gün herkesin kendine yeter bir işi vardır. İnbiya suresi 97. ayet. Ve gerçek vaad olan kıyamet yaklaştığı zaman, o küfredenlerin gözleri bir noktaya dikilip şaşa kalmıştır. Vay bize! Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Hatta biz zalim kimselermişiz diyecekler. Tekvir Suresi 4 ila 5. ayetler. Gebe develer salı verildiği zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman Allah'ın kusursuz bir şekilde yaratmış olduğu bu kainat düzeni yine onun emriyle bir anda yok olacaktır. Böylelikle dünya imtihanı son bulacak ve sonsuz ahiret hayatı başlayacaktır. Kıyamet kopmadan önce müminlerin hepsi ölecek ve o dehşeti yaşamayacaklardır. Kıyamet Allah'ı inkar eden kafirlerin başlarına kopacaktır. Kıyametin ne zaman kopacağını ise sadece Allah Celle Celaluhu bilir. Kıyamet Kıyametin lügat anlamı kalkmak, dikilmek manasındadır. İmanın şartlarından biri de ahiret gününe inanmaktır. Bu durum İslam'ın temel esaslarındandır. Dünyada yapılan bütün iyilik ve kötülüklerin karşılığı ahirette eksiksiz bir şekilde verilecektir. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Zilzal Suresi 7-8. ila Ayetler Kim zerre miktarı hayır işlerse onu görür, kim zerre miktarı kötülük işlerse onu görür. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Her kötülüğe karşılık bir kötülük yazılır. Yani misli ile misli ile cezalandırılır. Yapılan her iyiliğe karşı ise on iyilik yazılır. Bu yedi yüz katına kadar çıkabilir. Herkes yaptığının karşılığını eksiksiz bir şekilde görecektir. Kainatın düzeni bir gün mutlaka bozulup yok olacaktır. Her canlı varlık gibi kainatta yok olmaya mahkumdur. Çünkü kainat daimi bir şekilde var olmak için yaratılmamıştır. Dünya, İçinde çeşitli iyilik ve kötülüklerin bir arada yapıldıkları bir imtihan yeridir. İmtihanın biteceği saat, kıyamet kopacaktır. Kıyamet saatinde insanların o dehşetli durumlarını Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerle haber vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kıyamet alametlerini birçok hadisi şeriflerinde bildirmiştir. Haber verdikleri olaylar aynen gerçekleşmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha sonra yaşanacak olayları önceden haber vermesi ise büyük bir mucizedir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Muhammed Suresi 18. Ayet Onlar kıyamet saatinin ansızın kendilerine gelip çatmasından başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Kendilerine gelip çatınca öğüt almaları neye yarar? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesi ve vefatı da kıyamet alametlerindendir. Kıyamet gelip çattığında ibret almalarının kafirlere hiçbir yararı olmayacaktır. Kıyamet ne vakit kopacak? Kıyametin ne vakit kopacağını sadece Allah Celle Celaluhu bilir. İnsanların her an ahiret hayatında hazırlanmaları için kıyamet vakti onlardan gizli tutulmuştur. Allah, kıyametin ne zaman kopacağını sadece kendisinin bildiğini, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde bizlere haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Lokman Suresi 34. Ayet Kıyamet saatinin bilgisi, Şüphesiz ki Allah katındadır. Kıyamet saatini ne peygamberler ne de meleklerden hiçbiri bilemez. Kıyamet saatini Allah'tan başkası bilemez. Başka bir ayette Ahzab suresi 63. ayet. İnsanlar sana kıyametten sorarlar. De ki onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin belki de o saat yakında oluverir. Bu ayetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet konusunda açık bir bilgiye sahip olmadığını Allah bize bildirmektedir. Allah Celle Celaluhu başka bir ayetinde ise şöyle buyurmaktadır. Araf suresi 187. ayet ''Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz.'' Onun ağırlığını gökler de kaldıramaz. O size ansızın gelir. Sen onu bilmiyormuşsun gibi sana soruyorlar." de ki: "Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler." Cibril Aleyhisselam müminlere dinlerini öğretmek için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelip oturmuştur. İslam'ı, imanı ve ihsanı sormuş Gerekli cevabı aldıktan sonra kıyametin ne zaman kopacağını sormuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben, bu konuda kendisine sorulan, sorandan daha bilgili değildir buyurmuştur. Buhari. Yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Sana kıyameti sorarlar, gelip çatması ne zamandır derler. Sen onu nereden bilip bildireceksin? Hmm. Onun nihai ilmi yalnız Rabbin'e aittir. Hmm. Nazirat suresi 42 ila 44. ayet. Kıyametin bilgisi sadece Allah katındadır. Ne zaman kıyametin kopacağından ziyade ahiret için ne hazırlandığı önemlidir. Kıyamet alametleri Ayet ve hadisi şeriflerin bir kısmında kıyamet alametleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Kıyamet alametleri iki kısımda incelenebilir. A. Küçük alametler B. Büyük alametler Küçük alametler Kıyametin küçük alametlerinin büyük bir kısmı çıkmıştır. Bu alametlerden bazıları şöyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi ve vefatı. Dünya malının çoğalması, ticaretin artması. Sadakayı kabul edecek bir fakirin bulunmaması. Fitne ve bid'atlerin ortaya çıkması ve çoğalması. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın öldürülmesi. Cemel Vakası, Sıffin Savaşı, Haricilerin Çıkması, Geçmiş Ümmetlerin Bazı Adetlerine Uyulması, Yalancı Peygamberlerin Ortaya Çıkması, Emanetin Ehline Verilmemesi, İlmi Azalması, Cahilliğin Çoğalması, Zinanın Açıkça Yapılması ve Fuhuşun Artması, çalgı aletlerinin çoğalması, içki tüketiminin artması, mescitlerin süslenmesi, mescitlerden günah seslerinin yükselmesi, yüksek binaların yapılması, cinayetlerin ve ani ölümlerin çoğalması, alışveriş merkezlerinin birbirine çok yakın olarak yapılması, Depremlerin çoğalması. İyi insanların azalması. Sadece tanıdık insanlara selam verilmesi. Ehil olmayan din adamlarından fetva alınması. Kadınların İslam adabına uymamaları. Akrabalık bağlarının kesilmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinin hafife alınması, yalanın artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması, yağmur yağması, mahsulün azalması, ölmenin temenni edilmesi, İstanbul'un fethi, zamanın Birbirine yaklaşması, kısalması. Dini emirlerin değer verilmemesi. Kişinin annesine asi ve babasına eziyet etmesi. Zekatın verilmemesi. Şerli kişilerle korkudan dolayı ikram edilmesi sonra gelenlerin önce gelenleri beğenmemesi ve onları lanetlemesi, ölçüde ve tartıda hile yapılması, helal lokmanın gittikçe azalması, zenginlere servetleri için hürmet edilmesi, ailevi geçimsizlik ve boşanmaların artması, İslam'a göre hareket etmenin ayıp sayılması, Doğru söyleyenlerin dinlenmemesi ve toplumdan dışlanmaları, Yaşlıların kendilerini gençlere benzetmesi, Cimriliğin artması, Kabe'nin yıkılması, Büyük alametler Büyük alametlerin zamanı gelince ortaya çıkacağı kesindir. Bu olaylar kıyametten hemen önce meydana gelecektir. O anda normal tabiat kanunlarının dışında bazı büyük olaylar gerçekleşecektir. Bu gerçeği Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de insanlara şöyle bildirir. Enbiya Suresi 1. Ayet İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Fakat onlar hala gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Allah Celle Celaluhu kıyametin yaklaştığını, ancak insanların gaflet içinde olmaya devam edip amel işlemediklerini bildirmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyurmuştur. Siz, daha önce on tane alamet görmedikçe asla kıyamet kopmaz. Müslim. Güneşin batıdan doğması Duman Deccal Dabbe dabetül Arz Doğuda bir yerde batış Batıda bir yerde batış Arap Yarımadası'nda bir yerde batış Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çıkışı Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı Yemen'in aden derinliklerinden gelen bir ateşin çıkışıdır ki, bu ateş arkasında mahşere sürmedik hiç kimse bırakmayacaktır. Büyük alametlerden duman. Yeryüzünü kaplayan büyük bir dumanın çıkması da kıyametin büyük alametlerindendir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Duhan suresi 10 ila 11. ayet Öyleyse sen gözle, göğün açıkça bir duman çıkaracağı gün insanları bürüyecektir. Bu elin bir azaptır. Bu duman apaçık olacak ve bunu herkes görüp etkilenecektir. Müminlere bu duman nezle tesiri yapacaktır. Kafirleri ise şişirecek ve onları sarhoş edecektir. Deccal Deccal'in lugat anlamı örtmektir. Bu isim adı altında tanrılık iddiasında bulunacaktır. Deccal, yalancı ve gözü şaşı olan bir şahıstır. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından kıyamete kadar Deccal, insanların başına gelecek en büyük fitnedir. Çeşitli yalanlarla hak ile batılı birbirine karıştıracak, olağanüstü yeteneklere sahip olacaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu ahir zamanda insanları bu tanrılık iddiasında bulunan Deccal'le imtihan edecektir. Göğe emreder yağmur yağar. Yere emreder ürün çıkarır. Dünya hazineleri onun arkasından gider. Yeryüzünü süratli bir şekilde gezer. Bu olayların hepsi Allah'ın izin ve kudretiyle gerçekleşecektir. Allah'ın hikmeti bu şekilde tecelli edecektir. Ve böylece insanlar Deccal'le imtihan olacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Deccal doğudaki bir yerden çıkacak. Oraya Horasan denilir. Tirmizi. Başka bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Deccal çıktığı vakit, Beraberinde su ve ateş vardır. Ancak halkın ateş olarak gördüğü tatlı sudur. Halkın su olarak gördüğü ise yakıcı bir ateştir. Sizden kim o güne ererse halkın ateş olarak gördüğüne düşsün. Çünkü o tatlı sudur. Buhari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zamana ulaşanların Decel'in getirdiği ateşi tercih etmelerini emretmektedir. Deccal'in beraberinde getirdiği ateş, beşerin değerlerine göredir. İlahi ölçülere göre ise tatlı sudur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde 40 gün kalacak, uğramadığı su başı kalmayacak. Ancak dört mescide yaklaşamaz. Mescidi Haram, Mescidi Medine, Mescidi Tur ve Mescidi Aksa. Ahmet, Müsned Deccal Mekke ve Medine'ye giremeyecek. Buraları korumakta olan melekler izin vermeyecektir. Başka bir hadisi şerifte onun iki gözü arasında kafir yazılmıştır. Buhari. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Onu okuma yazma bilen ve bilmeyen her mümin okur. Müslim. Müminler Deccal'ı gördükleri zaman, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği alametlerden onu hemen tanırlar. Kafirlerse gaflet içinde bulundukları için onu gördüklerinde anlayamazlar. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Yüce Allah şaşı değildir. Haberiniz olsun ki Mesih, Deccal'ın sağ gözü sakattır. Sanki onun gözü salkımdan dışarı çıkmış, İri bir üzüm tanesi gibidir Buhari Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en son peygamber ümmeti de en son ümmet olduğu için onları deccalin fitnesinden korunmaları için sık sık uyarmıştır her mümin öncelikle Allah'ın güzel sıfatlarını bilmesi ve öğrenmesi gerekir çünkü Allah celle celaluhu noksan sıfatlardan tamamen münezzehtir Yaradılan hiçbir varlığa benzemez. İnsanların ölmeden önce dünya gözüyle Yüce Allah'ın görmeleri mümkün değildir. Deccal, sakat gözlü, yiyip içen, herkes tarafından görülen acayip biçimde bir insandır. Deccal'in Hazreti İsa Aleyhisselam tarafından öldürüleceği haber verilmiştir. Böylelikle yeryüzünde meydana gelen bu büyük fitne son bulacaktır. Dabbetül Arz, Yerden Bir Hayvanın Çıkması Kıyamete yakın bu isimde yerden çıkacak canlı bir varlıktır. Allah Celle Celaluhu bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Neml Suresi 82. Ayet Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman yerden bir canlı çıkarılır ki insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyleyerek konuşur. Bu ayette Dabbetül Arz'ın yerden çıkarılacağı bildirilmektedir. Bu olaylar ahir zamanda insanların Allah'ın emirlerine uymadıkları, dini değiştirdikleri ve fitne çıkardıklarında gerçekleşecektir. Yerden çıkan bu heybetli hayvan insanlarla konuşacaktır. Dabbe çıkacağı zaman yerin yarılacağı ve Mekke'nin Safa Tepesinin altından çıkacağı bildirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, Dabbe beraberinde Musa'nın asası, Süleyman'ın mührü olduğu halde çıkar. Kafiri mühürle mühürler, asa ile müminin yüzünü parlatır. Nihayet bir masada oturanlar yemek yemek için sofralarına toplanacaklar. Ve bu ya mümin diye seslenir, bu da ya kafir diye seslenir bildirmiştir. Ahmet Müsnet Dabbe denen bu hayvan asa ile müminin alnına vurur. Müminin yüzü o anda yıldız gibi parlar ve alnında mümin yazılır. Kafirin burnunu mühürler. O anda yüzü kararır ve alnında kafir yazılır. Güneşin Batıdan doğması Güneşin Batıdan doğması kıyametin en büyük alametlerinden biridir. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. En'am suresi 158. ayet Onlar hala kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin ayetlerinden birinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetleri geldiği gün kişi daha önceden inanmamış veya imanından bir hayır kazanmamışsa imanı ona hiç fayda vermez. De ki bekleyin doğrusu biz de deniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmayan ve söylediklerine karşı gelen kafirlere çetin bir azap vardır. Kıyametten önce ise bazı alametler gelecektir. Birçok Kur'an tefsircisine göre alamet güneşin battığı yerden doğmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti tefsir ederken bu durum güneşin battığı yerden doğduğu zaman olacaktır diye bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneşin batıdan doğduğunu gören herkes iman eder. Lakin o an daha önce iman etmemiş olan kimseye imanın fayda vermediği andır. Buhari Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek ve iyi amel yapmak gerekir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Meydana gelecek olan alametlerden ilki güneşin battığı yerden doğmasıdır. Ahmet, Müsnet, Müslim Güneşin batıdan doğması büyük bir alamet olduğu için bu olaydan sonra iman ve tövbe kapısı kapanmış olur. Daha önce iman etmemiş olanın o anda iman etmesi ona hiçbir fayda vermez. O, bu olayı görüp şahit olanlar gerçeği anlamış olurlar. Allah'ı, peygamberi ve ahiretin mevcudiyetini artık kabul ederler. İmtihan böylelikle bitmiş olur. Bilindiği gibi ölüm döşeğinde olup gideceği yerin cennet veya cehennemi gördükten sonra yapılan tövbe de makbul olmaz. Güneşin batıdan doğması da böyledir. Bu olayla birlikte hakikat gözle açıkça görülür.